Homeros. İlyada 5. kaset B yüzü sayfa 140'dan devam. Kaçarken vurdu onu sırtından kalkısıyla. Vurdu iki omuzu arasından deldi göğsünü. Skamandrios devrildi üstünde silahları cankırtadı. Mereiones ve Peregros'un aldı canını. Tekton'un oğlu Harmonides'in torunuydu bu adam. Yatar sanatın her türlüsüne. Pallas atene herkesten çok severdi onu. Aleksandros'a düzgün gemiler yapmıştı o. Yıkımın başı olduydu o düzgün gemiler. Hem Troyalılara hem Periklos'a belalar getirdiler. Periklos'un tanrı buyruklarından yoktu haberi. Meliones Kovaladı onu, vurdu sağ yanından, kaba etinden vurdu tam yetişeceği sıra. Kargının ucu kemiğin altından dümdüz geçti, girdi sidik torbasının içine. İnledi, diz çöktü, ölüm sardı her yanını. Ne gez öldürdü antenorun oğlu, padayosu. Gerçi bir piçti ama onu tanrısal ona yetiştirmişti. Tıpkı kendi çocukları gibi özene bezene. Hoş olsun diye kocasının gönlü. Ünlü kargıcı, pilavus oğlu vardı yanında. Sivri kargıyla vurdu tam ensesinden, dişleri arasından tunç dümdüz geçti. Kesti dilini dibinden. Derildi tozun toprağın içine, dişleri buz gibi tunca kenetlendi. Öhyamon'un oğlu Örioplos öldürdü tanrısal Haczenor'u. Samanros'un duacısı Taşkın Candı, Dolopion'un oğluydu o. Dolopion, halktan saygı görürdü tanrı gibi, kovaladı onu. Ölüpilos, Eivano'nun alımlı oğlu, vurdu kılıcıyla kesip attı ağır elini. Kanlar içinde düştü el ovaya, gözlerine kızıl ölüm, zorlu kader indi. İşte böyle didiniyordu çetin savaşta erler, bilemezdin ne yanda dövüşür, Tedeus oldu. Troyalılarla mı yoksa Akalarla mı beraber? Eriyen karlarla beslenip taşan bir ırmak gibi köpürüyordu Diomedes Ovada. Zeus'un yağmuru yağınca sağnak sağnak, birdenbire kabarır taşar o ırmak. Akar hızla yıkar sınırlarını, tutamaz onu üst üste yığılı toprak. Bol çiçekli bahçelerin duvarları tutamaz onu, gelir yok eder güçlü insanların elemeğini. Troyalıların sıraları Teydeus Te elinde oluyordu işte böyle. Darmadan çok kalabalıktılar ama dayanamıyorlardı. Lakyon'un alımlı oğlu görünce onu böyle, sıraları allak bullak eder görünce ovada köpüre köpüre. Gerdi kıvrık yayını Tedeus oğlunun üstüne, sağ omuzdan zırhın kabarık yerinden vurdu. Açı ok dümdüz geçti uçarak. Zırh bulandı kızıl kana. Lakyon'un alınlı oğlu koca bir çığlık attı. Ulu canlı toyalılar, atları mahmuzla yanerler kalkın, vuruldu işte akaların en iyiydi. Likya'dan çıktığında yola, Zeus'un oğlu gerçekten sürdüyse beni öne, sanmam dayansın zorlu okuma bu adam. Övüne övüne böyle dedi o ama altelemedi Sivrok ok, Diomedes'i. Çekip gitti atları ile arabası yanına. Vardı Kapaneos'un oğlu, Stenelos'a dedi ki gel arkadaş Kapaneos oğlu arabadan atla çıkar omzundan şu acı oku. Böyle dedi o. Stenelos atladı yere geldi arkadan oku çekti çıkardı. Yumuşak gömlekten o saat kanı çıkardı. Bir naralı Diyomedes yakardı dedi ki kalkanlı Zeus'un gücü tükenmez kızı dinle beni bir gün babamla bana kızgın savaşta destek olduysan ey Atene şimdi de göster kendini ne olur kovrayım şu adamı ko onu kargımın yoluna dövünüyor işte ilkim beni vurdu diye görmeyecekmişim diye daha aydınlık güneşi böyle yakardı o dinledi onu hala Atene. Çelik kıldı elini ayağını bütün bedenini durdu yanında şu kanatlı sözlerle dedi ki korkma gömede saldır Troyalılara göğsünün içine babanın gücünü koydum. At süren Theodos'un kalkanını sallarken hani gözünde taşıdığı o sarsılmaz gücü. Karşındaki insan mı tanrı mı bilesin diye işte kaldırdım gözlerini kaplayan karanlığı. Bir tanrı kalkar buraya gelirse sakın onunla savaşayım deme ama Zeus'un kızı Afrodit gelirse savaşa dinleme sivri kargınla vur onu. ...böyle dedi, uzaklaştı gökyüzü Atene, Tideo oğlu gitti karıştı ön sıradakilere dövüşmeye, önce de can atıyordu ama şimdi onu üç kat bir güç kaplamıştı, kırda bir aslan ağına girerdi, hani ak koyunları bekleyen çoban vurur onu ama öldüremez attırır aslanın gücünü çoban karşı koyamaz sığınır kulübesine çobansız kalan koyunlar kaçışırlar korkudan Aslan da atlar gider kudurmuşçasına tıpkı aslan gibi kudurmuştu işte dev yapılı diomedes troyalılara saldırınca insan güdücüleri astyonosla hyperion'u düşürdü ana tunç kargısıyla memesinin altından vurdu birini sapladı kocaman kılıcını öbürünün omuzuna köpücü kemiğine tam ayırdı omzunu hemen sesinden hem sırtından Bıraktı orada öylece. Düştü Abbas'la Polidos'un peşine. Onlar yaşlı yorumcu Öridamas'ın oğullarıydı. Ama yola çıktıklarında ihtiyar yoramadı düştü. Dev yapılı Diomedes ikisinin de canını aldı. Sonra yürüdü Ksantos'la Theon'un üstüne. Onlar Payanos'un oğullarıydı görpecik görpecik. Babaları ise bitkindi tükeniyordu ihtiyarlık içinde. Malının mülkünü bırakmak için başka oğul yapamıyordu. Diomedes öldürdü onları da aldı canlarını. Kara günlerle gözyaşı bıraktı babaya, göremeyecekti savaştan sağ döndüklerini, oğullarını karşılayamayacaktı o, hısım akraba paylaşacaktı malı mülkü. Sonra Dardanos'tu Priamos'un iki oğlunu düşürdü A, bir arabada giden Ekemnom'la Kromios'u kırta nasıl bir aslan sığır sürüsüne saldırır da bir ineğin bir buzağının ensesinden yapışıp koparırsa kafasını Tedeus oğlu da tıpkı onun gibi hiç acımadan yuvarladı onları arabadan aşağı. Sonra da soyucu silahlarından gemilere sürsünler diye verdi atları adamlarına... ...onu böyle sıraları darmadan eder görünce... ...Aineas kargı savaşına doğru yürüdü. Tanrı'ya benzer Pandaros'u aradı. Buldu Likya'nın onun kusursuz güçlü oğlunu geldi onunla göz göze dedi ki... ...hani Pandaros yayın nerede kanatlı okların ünün ani... ...bu da seninle boy ölçüşecek tek yiğit yok... ...senden üstünüm diye övünemez Likya'da da tek kişi... ...kandır ellerini Zeus'a yalvar yakar hadi... At okunu şu adamın üstüne bak nasıl da kazıp kavurdu ortalığı Troyalılara nice yıkımlar getirdi nice soylu yiğitleri getirdi bize yoksa kurbanlar kesilmedi mi diye Troyalılara bir tanrı öfkelendi ne ezer geçer dinlemez tanrı öfkesini onun alımlı oğlu ses verdi dedi ki ay ne tunç gömlekli Troyalıların danışmanı ''Bilirim Yiğit Tedeus bütün bunları yapacak adamdır o. İşte kalkanı sorguşlu Tolga'sı atları, gene bir şey diyemem, tanrıdır belki. Ama ne olsa Tedeos'un Yiğit oğluysa, tanrısız yapamaz bu delice işleri. Yanında omuzları bulutlarla örtülü, ölümsüzlerden biri olmalı. Silri ok saptanacakken tam yerine, döndürüyor oku başka yere.'' Birok atmış vurmuştum sağ omuzundan kabarık zırhını dümdüz dermiş geçmiş yok tamam demiştim hedefe boylattım onu gene de boyuna eğdirememiştim baktım ki işin içinde bana öfkelenen bir tanrı olsa gerek atlarım arabam da yok gibi değil ama like onun sarayında on bir araba durur yepisyeni kız gibi arabalar. Örtüler serilmiş üzerlerine Her araba önünde iki tane at Kızılca buğday ak arpa yiyen atlar Karga atan yaşlı Likeon demişti bana Çıktığım gün derli toplu elinden Atlara arabaya bin demişti Önderlik et zorlu savaşta Troyalılara Atları düşündüm de dinlemedim onu Dinleseydim ki ne iyi olurdu Edemezler dedim karınlarını doyurmadan Düşmanla kuşatılmış insanlar arasında Yemsiz kalmasınlar dedim Bıraktım onları İlyona yaya geldim güvenmiştim yayıma Oysa yayım hiç yaramayacakmış işime. İki yiğide attım okumu Tedeus oğlu ile Atreus oğluna. Gerçi vurdum ikisini de kanlarını akıttım ama baktım ki onlar eskisinden daha canlı, daha diri. Çilisinden ne uğursuz güne almışım kıvrık yayımı. Duyalıların başına geçmişim varmak için sevimli İlyona, hoşnut etmek için tanrısal Hector'un gönlünü. Bir gün dönersem yurduma gözlerimle görürsem toprağımı karımı, yüksek çatılı büyük evimi görürsem gelsin o gün koparsın başımı bir yabancı adam şu oku elimle kırıp atmazsam yanan ateşe benimle boş yere gelmiş o karşılık verdi Aneyas Troyalıların önderi dedi ki öyle deme ikimiz atlarımız arabalarımızla elde kargı karşı gelip şu adama gücümüzü denediğimiz zamana dek böyle bu hadi sen gel bin arabama görsün diyor Medes, Tros'un atlarını ovada kovalamayı da kaçmayı da bilir onlar Zeus, Tedeus oğlu Diyomedes'e bağışlarsa zaferi şehre ikinizi sağ salim getirirler sen şimdi al bakalım eline kamçıyı, üstünde tunçlar parlayan dizginleri tut. Ben de ineyim arabadan dövüşeyim. Ya da sen karşı koy, ben bakayım atlara. Karşılık verdi, Like onun alımlı oğlu dedi ki, sen tut dizginleri. Ay ne yaz, atlarını sen sür. Elinden bir daha kaçarsak Tedeus onlar alıştıkları arabacının elinde daha iyi taşırlar yayvan arabayı. Yoksa korkarım ürkenler, yaramazlar bir işe. Sesini duymak isterler, ararlar seni. İstemezler bizi savaş alanından geri götürmeyi. Ulu canlı Tedeosun oğlu da saldırır üstümüze. Öldürür bizi, tek tırnaklı atları alır götürür. Arabanı, atlarını sen kendin sür. Sivri kargımla ben saldıracağım ona. Bindiler denirleri ışıldayan arabaya, hırsla sürdüler atları Tedeos oğluna doğru. Gördü onları Steneleus, Kapaneus'un halımlı oğlu. Tedeus oğluna şu kanatlı sözlerle dedi ki, ''İki adam görüyorum ey can yoldaşım, seninle çarpışmak için tutuşan iki yiğit adam. Güçleri öyle sonsuz, öyle sonsuz ki biri Pandaros iyi bilir o ok katmasını, Böbürlenir durur, Ikea'nın oğluyum der. Aynayas da övünür kusursuz Akiyeses'in oluyum der. Afrodit'tir onun anası. Aplayalım arabamıza çekip gidelim gel.'' Ön sıralarda kudurup tatlı canından olma. Yaman diyor Medes. Yan yan baktı dedi ki. Kaçmaktan falan söz etme bana. Sanma dinlerim seni. Savaşta gerilemek, sinmek ne demek? Gücüm varken arabaya binip de ne yapayım? Böyle çıkacağım ben onların karşısına. Anlas Atene istemez kaçmamız. Çelik atlar onları bir daha geri götüremez. Belki de kurtulur elimden bir tanesi. Sonra şunu da diyeyim bak. Kapanako Atene ikisini de öldürmek ününü bağışlarsa bana. Şu çelik atları sen burada tut. Dizginleri parmakla bağla ne asın... ...atlarına saldırmayı da unutma aynıanca Türk güzel dizlikli akalara doğru sür Gür sesli Zeusun trosa erdiği soyan soydandır onlar oğlu Ganymedes'e karşılık vermişti onları. Güneşin altında yaşayan atların en iyileridir. Erlerin başbuğu Ankises bu soydan çalmıştı bir iki tane. Çiftleştirmişti kısraklarını. Laomedon'dan gizli. Elinde altı tay gelmişti dünyaya. Kendisi yetiştirdi ahırda dördünü. Düşmanı püskürtmede usta... Ay ne verdi ikisini Büyük bir ün kazanırız bu iki atı geçirir, geçirirsen hele Onlar böyle konuşuyorlardı işte Çelik atlarıyla yaklaşıyordu öbürleri Like onun alımlı oğlu seslendi dedi ki Herkesi şaşırtan Tedeosun yürekli Yiğit oğlu. Attığım acı ok sana boyun erdirmedi ama kargımla deneyeceğim bakalım bir de. Böyle dedi uzun gölgeli kargısını salladı attı. Tedeus oğlunu kalkanından vurdu. Tunç Temrem uçtu gitti dayandı Zırhan. Bağırdı Rika'nın alımlı oğlu. Vuruldun işte bağırın belindi. Büyük bir ün verdim bana. Sanmam dayanasın uzun zaman. Yaman diyor de hiç sarsılmadı dedi ki yanlışım var vuramadım beni ama iş bununla bitecek sanma. Biriniz yere düşmeden bırakmam sizi bırakmam kılgın aresi kanla doyurmadan. Böyle dedi savurdu attı kargısını. Atene yöneltti kargıyı buruna doğru gözün alt yanına kargı geçti ak dişlerini. Bükülmez tunç kesti dilini dibinden at çenesinden çıkıverdi. Devrildi arabadan cangırdatı üstünde nesi varsa. Çelik ayaklı atlar geriledi olduğu yerde kesildi soluğu tükendi gücü kocaman kargısı kalkanıyla aynayaz yere atladı. kadar alıp götürmesinler diye ölüyü gücüne güvenen arslan gibi dolaştı çevresinde önünde kargısını yuvarlak kalkanını tutuyordu öldürmek için yanıyordu karşısına çıkanı. Korkunç çığlıklar atıyordu. Tedeus oğluyla, oğluysa bir taş aldı eline. Hiç de yabana atılır bir iş değildi bu. Bugün o taşı kaldırır iki insan. Ama kolayca salladı elinde taşı o, Attı kalçasından vurdu. Aynayası. Bacağın kalçaya girdiği oynak yerinden vurdu. Kırdı oynak yerini. Etti kasları paramparça. bir taş yırttı deriyi. Yiğit Aynayas dizüstü çöktü. İri elleriyle dayandı toprağa karanlık gece verdi gözlerini Zeus'un kızı Afrodit Aineas'ın anası sığır çobanı Ankises'ten doğurmuştu Aineas'ı keskin gözleriyle görmeseydi onu erlerin başbuğu Aineas oracıkta ölecekti ak kollarını döktü oğlunun iki yanına onu kargılardan korumak istiyordu parlak esbabının bol eteğiyle örttü çelik atlı bir argoslu Taplar da Tuncu göğsüne canını alıverir diye ödü kopuyordu. Sevgili oğlunu götürmeye uğraşırken o unutmamıştı öğütleri. kapane olsun oğlu. O öğütleri aralı naralı Diomedes vermişti. Uzakça tutmuştu tek danaklarını. Bağlamıştı dizginleri parmakla Aynayasın güzel yeleli atlarını atladı Çekti götürdü güzel dizlikli Akalara doğru Sonra verdi sevgili arkadaşı Deplos'a koca karınlı gemilere sür dedi Yaşıtları arasında pek üstün tutardı Deplos'u Deplos, Deplos görününce çok şeyler bilirdi Yiğit Stenolos Bindi kendi arabasına aldı eline demirleri ışıldayan dizginleri Sürdü tek tırnaklı atlarını Tedeus oğlunun ardından Öfke ve hırs kaplamıştı içini Ama diyor Medes can alan kargısıyla kovalıyordu Kıbrıslı tanrıça Biliyordu güçsüz bir tanrıçaydı o insan savaşlarını yönetenlerden değildi Ne Ateneydi ne de iller yayan En yol yıkan En yol Kalabalıkta ardından koşup yetişince ona Ulu canlı Tedeus'un oğlu hız aldı Sivri kargısıyla atıldı öne, vurdu onu elinin ayasından, kargı verdi derinin içine. Dendi, tariklerin işlediği rubayı, aktı tanrıcanın avucundan tanrı zalkan. Hani şu mutlu tanrılarda akan, öz ekmek yemez, kızıl şarap içmezler. Kanları yoktur mutlu tanrıların. Bu yüzden ölümsüz derler onlara Koca bir çığlık attı Afrodit Oğlunu yere düşürdü Poibos Apollon aldı onu ellerine Çelik atlı bir Argoslu vurup da almasın diye canını Saldı onu koyu bir bulutla Gür naralı Diomedes tam o sıra Çekil Zeus'un kızı çekil savaştan Kadıncıkları baştan çıkarmak yetmez mi sana Bir daha karışırsan savaşa bundan böyle Korkarım uzaktan ödüm kopacak Öyle dedi Tanrıç'a da kendinden geçti Çekildi gitti Dayanılmaz acılar bitirmişti oğlu Yer gibi giden iris aldı götürdü kalabalıktan, yarası acıyor, mosmor oluyordu güzel teni, derken alanın solunda oturdu, buldu, kızgın aresi, Karbısını, çevik atlarını bir buluta dayamıştı. Diz çöktü Abdodit sevgili kardeşinin yanına, yalvardı, altın alınlıktı, atlarını istedi ondan, ne olur koru beni, ver atlarını canım kardeşim, döneyim tanrıların yurduna, olayım kosa, bak çok acıyor yaran. Teteus olduk. Ölümlü bir insan açtı bu yarayı. Birazdan Zeus babaya karşı da savaşacak o. Öyle dedi Ares de ona atları verdi. Afrodit üzgün üzgün bindi arabaya. Iris de bindi yanına aldı eline dizginleri, Atları kamçıladı sürdü. Atlar da uçtu seve seve. Geldiler tanrıların yurdu Sarp Olimpos'a. Yer gibi giden Iris durdurdu orada arabayı. Çözdü atları tanrısal yem kodu önlerine. Afrodit anası Dionenin kapandı dizlerine. Diyone kollarıyla sardı kızını, okşadığı diller döktü. Hangi tanrı kıydı sana yavrucuğum? Göz göre göre. Bir kötülük ki? Karşılık verdi cilveli Afrodit dedi ki, Tedeus oğlu taşkın canlı diyor medes vurdu beni. Sevgili oğlumu aynayası çekiyordum savaşta, tekmil insanlar arasında onu severim en çok. Kavga Troyalılarla akalar arasında değil artık, Danaolar başladı ölümsüzlerle çarpışmaya. Karşılık verdi yüce tanrıca Dione dedi ki aldırma kızım sık dişini taş bas. Biz Olimpos'ta saray kurmuş tanrılar çok çektik insanlardan epey de çektirdik birbirimize. Ares de bu yüzden çok acılar çekti. Otos'la güçlü Efialtes, Aloos'un iki oldu, vurdular onu kalın zincirlere. Tunç bir küpte kapalı kaldı 13 ay. Güzel Ereivoya üvey anaları haber vermeseydi Hermes'e savaşa doymaz Ares ölecekti oracıkta. Alur zincirler altında bitkin Ares'i neyse ki Helmetsalı götürdü. Bilemezsin herede bu yüzden neler çekti. Ampitron'un yaman oğlu vurmuştu onu. Samemes altından üç çatallı bir okla dayanılmaz acılar kaplamıştı yüreğini. Hades'te neler çekti o azman tanrı? Kankanlı Zeus'un oğlu sivri bir okla ölüler ülkesinin kapısında vurdu onu. Herakles ona dinmez acılar verdi. Sonra Hades çıktı Zeus'un evine koca Olimpos'a yüreği yanık acılar içindeydi. Omzuna güçlü ok girmiş canını yakıyordu. Ama ölümlü yaratılmış değil de o. Geldi acı dindiren ilaçlar serp omzuna, Hayan Tanrı yarayı iyi etti. O alçak des, o zorba, o ağlanmaz adam Olimpos'ta oturan tanıları yüzmüş toplarıyla, Diomedes'i de gök gözlü Atenes saldı senin üstüne. Ama şunu bilmiyor Tedeus'un o çılgın oldu. Ölümsüzlerle savaşan adam çok yaşamaz. Savaştan korkunç dövüşten evine dönse bile çocukları dizlerine sarılıp babacığım demez. Tedeus'un oğlu şimdi çok güçlü ama baksın kendinden güçlü biriyle karşılaşmamaya dört açsın gözünü. Androstos'un usluk akıllı kızı, Absüren, Diomedes'in onurlu karısı, Ayigilia, soylu kocası, akaların en üstün yiğidi Diomedes'in acısıyla çığlıklar atıp uyandırmasın hep halkını. Böyle dedi sildi iki eliyle Afrodit'in bileğindeki özü, yarayı iyi oldu acılar, ağır acılar dindi ama Atene ile Hera bunu görmüşlerdi. Çıkıştılar Kronos oğlu Zeus'a batırdılar iğneyi. Önce gözlü tanrıcı Atene şöyle dedi, Zeus baba bir şey dersem kızar mısın bana? Desbelli Kıbrıslı tanrıca aka kadınlarından birini Troyalıların ardından sürüklüyor gene. Onları ne de çok seviyor şimdi bu güzel rubalı kadınlardan birini okşadığı sıra bir altın iğneye takıp sıyırmış olacak incecik elini. Böyle dedi o. Gülümsedi insanların tanrıların babası çağırdı yanına altın afroditeyi dedi ki cenk işleri sana vergi değil yavrum. ''Sen evliliğin gönül açan işlerine ver kendini.'' Çelik Ares Atene uğraşacak savaşla. Böyle söyleşip dururken onlar gür naralı Diyomedes sezdi birdenbire Aineas üzerine Apollon'un el uzattığını. O anda saldırdı Aineasa. Büyük tanrıya bile saygısı yoktu. Öldürmek için Aineyası ünlü silahlarından soymak için saplırıyordu birbiri peşi sıra. Böylece hırsla çullandı ona üç kere. Apollon itti onun parlak kalkanını üçüncüde de dördüncüde de atılınca bir tanrı gibi koruyucu Apollon birden direk küfredi. Kendine gel Tedeus oğlu çekil oradan. Kalkışma tanrılarına boy ölçüşmeye bir de hiçbir zaman bölümsüz tanrılar soyu yerde yürüyen insan soyuyla. Böyle dedi Tedeus oğlu da birazcık geriledi. Attığını var Apollon'un öfkesinden korkmuştu. Apollon çekti aldı kalabalıktan Aynayas'ı götürdü kodu tapınaklı kutsal kaleye. Orada ok saçan Artemis Leto iç tapınakta iyi ettiler onu. Geri verdiler sağlığının ününü. Gümüş yaylı Apollon yaptı Aynayas'ın tıpkısını. Yaptı aynı silahları kuşanmış bir adam. Troyalılarla tanrısal akalar bu yapma adamın çevresinde sır derisinden güzel çemberli kalkanlarını paraladılar birbirlerinin gözleri üstünde. Poybos Apollon bir ara azgın Ares'e dedi ki Ares insanların baş belası Ares. Ey kaleler yıkan elleri kanlı git çek savaştan şu adamı. Baksana Zeus babaya kafa tutacak neredeyse. Önce elinin ayasında Kıbrıslı tanrıçayı vurdu. Şimdi de bir tanrı gibi saldırdı benim üzerime. Böyle dedi. Gitti oturdu kalenin tepesine. Uğursuz Ares Trakyalıların önderi Akamas'ın kılığına girdi. Karıştı Troyalılar arasına canlandırdı sıraları. Zeus'un beslediği Priamos'un oğullarına buyurdu. Ey Zeus'un beslediği kral Priamos'un oğulları ne zaman denk bırakacaksınız? Akalar halkınızı öldürsün. Sağlam kapılarınızın önüne gelip savaşıncaya kadar mı? Ay ne yaz yiğit yürekli Akiyeses'in oğlu Tanrısal Heklor'a denk saydığımız adam. Şurada yatıyor bakın işte. Gidelim kardeşalıktan, kurtaralım soylu yoldaşımızı. Böyle dedi, güç verdi herkesin yüreğine. Sarpedon da tanrısal Hektor'a iyice çıkıştı. Nereye gitti senin eski gücün? Ordusuz, yardımcısız koruyacaktın Şehrihani. Kayınlarıyla... Kardeşlerinle tek başına ama şimdi göremiyorum onların hiçbirini. Sinmişler arslan karşısında köpekler gibi. Biz nasıl dövüşüyoruz baksana bize. Biz ki yardımcınızdan başka bir şey değiliz. Ben daha uzaklardan geldim yardıma. Anforlu Ksantos'tan geldim. Uzak Likya'dan. Sevgili karımı yavrumu kodum orada. Yoksulların göz dikeceği bir sürü mal mülk kodum. Savaşa sürüyorum Likyalıları gene de. Kendim de en öndeyim işte, bak. Oysa akaların alıp götüreceği bir şeyim de yok. Böyleken yerinde saymadasın sen. Karılarını korumaları için öbür ordulara bile buyramıyorsun karşı koymayı. Sım sıkı bir ağa düşüp yem olacaksınız düşmana. Düşman yerle bir edecek düzenli ilinizi. Sen gece gündüz yormalısın kafanı. Ünlü yardımcıların önderlerine dört bucakta yal yalvarmalısın. Dayanmaları için yılmadan. Böyle karşı koyabilirsin acı günlere. Sarpedon böyle dekdi ısırdı Hektor'un yüreğini. Pektor atladı arabadan silahlarıyla yere. Sivri kargılarını sallaya sallaya dört döndü orduyu. Hepsini kışkırttı uyandırdı Cengi. Turalılar döndüler karşı durdular akalara. Argoslular da yığın yığın karşı durdular. Sarışın tanrıça demeter... Azgın rüzgar altında buğdayı kepekten ayırdığında kepek yığınları nasıl olursa bembeyaz, kutsal tanrılardaysan rüzgar, insanların elediği kepekleri uçurursa nasıl? işte böylece arabacılar dönünce gerisin geri, birbirine karışan atların ayakları altında tozlar yükseliyordu, tunçtan göklere doğru. Akalar bulanıyordu bembeyaz toza, erler kolları ileride hızla atıldılar, azgın hares yarasın diye Troyalların işine keçenin karanlığıyla kapladı savaşı. Koştu durdu orada oraya. Apollo'nun buyruğunu yerine getirmekti işi gücü. Apollon Troyalların yılgınlığını gider demişti ona. Danoğullara destek olmaya giderken görmüştü Pallans Atene'yi. Çıkarttı Aynayas'ı zengin iç tabanaktan. Güven verdi erlerin güdücüsüne. Aynayas karıştı arkadaşları arasına. Arkadaşlar onu dindik ilerler gördüler. Kavuşmuş gördüler. Soylu gücüne sevindiler. Ama hiçbir şey sormadılar. Ona. Yüreklerinde bir büyük kaygı vardı. İnsanların baş belası Ares, yumuş yayla Apollyon. Savaşa doymayan Eris başlarına iş açmıştı. İki Ayas Odiseus'la Gomedes Danoğulları savaşmaya kışkırtıyordu. Turyoluların ne saldırışı korkutuyordu onları ne de kovalamaları korkutuyordu. Bulutlar gibi duruyorlardı yerlerinde. Kronosolu'nun rüzgarsız bir günde yüksek dağ tepelerine astığı bulutlar gibi. O gün gölgeli bulutları dağıtan azgın rüzgarların Bureas'ın öbür rüzgarların kesinmiştir gücü. Danaolarda o bulutlar gibi işte hiç kımıldamadan durdular Troyalılara karşı. Ateos oğlu dolaştı kalabalığı buyurdu. Erkek olun dostlar erkek olun. Bırakmayın karşı koyma gücünüzü. Çetin savaşlarda birbirinizi utandırın. Utanan insanlarda sağ kalanlar ölülerden çoktur. Kaçanlarınsa ne karşı koyma gücü kalır ne ürün? Söyle dedi fırlattı kargısını ön sıralarda bir eri vurdu. Bulucanlı Aineas'ın arkadaşı Pergassoz oğlu Beykonu Priyamos'un oğulları ne kadar sayardı onu Troyalılar. En önde dövüşmeye can atardı o. Kral Adamemnon kargısıyla vurdu onu kalkanından kalkan önleyemedi kargıyı. Karnından altından kemeri delip geçti Tunç düştü küt ederek. Silahları silahları da üstüne. Aineas da anladı oğların liderlerini. Dioples'in iki oğlu Kreton'la Orsilokos'u babaların düzenli herede otururdu. Vardı bir sürü malı mülkü. Pilos topraklarında yayıla yayıla atan Pala Alpios ırmağından gelmeydi soyu. Bir hayli erin kralı Orsilokos'un babasıdır o. Orsilokos da babasıdır ulucanlı Dioples'in. Olmuştur Dioples'in iki oğlu her türlü savaşı iyi bilen Kreton'la Orsilokos. Onlar törpecikken kara gemileriyle geldiler Algozlularla güzel kısraklı İlyon'a almaya geldiler. Agamemnon'la olsun öcünü. Ama şimdi ölüm kapladı ikisini de hani dağ tepelerinde uçsuz bucaksız bir ormanın en kurtu yerinde analarının beslediği iki aslan sığırlarla biri koyunları kapıp kaçmak için nasıl yağma insanların kurduğu ağırları sonunda insan... Elinin altında ikisi de tunç ile Yere serilirse nasıl Önce boyun eğdiler Aynayas'ın eli altında Devridiler koç mağın çamlar gibi Ares'in sevdiği Menelaus Acıdı onlara Tunç tolgası ışıldayarak ön sıralarda Karkısını sallaya sallaya yürüdü Kışkırtıyordu onu Ares'in gücü Ares Aynayas'ın elleriyle Menelaos'u Alt edilsin istiyordu Ulu canlı Nestor'un oğlu Antilokos tut gördü Menalos'u. Yürüdü ön sıralardan dost doğru belli bir şeyler oluyor diyordu insan güdücüsüne. Bunca emekleri boşa gider diye korkuyordu. İkisi de borç makarısıyla yan yana sivri kargılarını kaldırmışlardı ki Antilokos insan güdücüsünün yanına dikildi. Aynı da çevik bir savaşçıydı ama onları yan yana görünce geriledi. Onlar da çektiler ölüleri akarlerler arasına verdiler arkadaşlarından sizi. Gittiler sonra en önde savaşmaya. O sıra avladılar Ares'in dengi, Playmenes'i, Mert savaşçılar, Papilagonyalıların önderini. Kavgısıyla ün salmış Atreus oldu önünde görünce onu boylu boyunca, bir mızrak attı, deldi kürek yemiğini. Antilokos da avladı arabacısı Maydo'nun. Tek tırnaklı atlarını döndürdü sıra, tam dirseğinden bir taşla vurdu soylu oldu oğlunu. Dil dişi katmalı dizginleri düştü toz toprak içine. Antilokos atıldı üzerine şakanda bir kılıç çekti Soluyarak yuvarlandı Maydol. Süslü arabasından tepe taklak. Almıyla omuzları kaldı yerde gömülü. Saplanmıştı derin bir kuma. Atta derinceye dek öyle kaldı. Antilokos aka ordusuna doğru sürdü atları. Sıralar arasından gördü onları Hektor. Bahara bahara yürüdü üzerlerine doğru. Turalıların sağlam sıraları yürüdü. Başlarda varis vardı bir de ulu en yo. Amansız kavganın dizginin elinde tutardı o. Ares savuşlarında sallıyordu dev kargısını. Hektor'un bir önüne geçiyordu, bir arkasına. Gür naralı Diomedes gördü onu, titredi. Uçsuz bucaksız bir, ona yürüyen bir adam. Denizi atan hızlı bir ırmak önünde durur da, köpüre köpüre dediğini görür de, şaşırıp nasıl dönerse gerisin geri, Tedeus oğlu da işte öyle geriledi. Bağırdı adamlarına dedi ki, arkadaşlar, tanrısal Hektor atılgan bir savaşçıysa, bunda bu kadar şaşacak ne var? Olum olası yanında bela salan bir tanrı durur. Ölümlü insan kılığında Ares var şimdi de. Yüzümüzü çevirmeden gerileyin hadi tanrılara karşı girişmeyelim savaşa. Öyle dedi Troyalılar da yaklaştılar onlara. Öldürdü Hector dövüşmeyi iyi bilen iki eri bir arabaya binmiş. Menestes ile Telamon'un oğlu Büyük Ayas düşerken gördü onları acıdı gitti durdu yanlarında salladı kargısını vurdu Seragos'un oğlu Amphios'u. Amphios, Parisos'ta otururdu. Tarlası vardı bir halde de malum mülkü. Priamos'ta oğullarına yardım etsin diye getirmişti kader onu. Telemon oğlu Ayas vurdu onu kemerinden. saklandı uzun gölgeli kargı göbeğinden altına kütledeki toprağa düştü. Ünlü Ayas soymak için çullandı üzerine yağdırdı Troyolular parlayan sivri oklarını. Kalkan göz geldi kargıların çoğuna. Ayas de Ölüye ayağını dayadı, çekti çıkardı Tunç kargısını, öpür güzel silahlarını de omuzlarından. Üstüne durmadan kargılar yağıyordu. Korktu atılgan Troyalıların karşı komasından. En soyluları ellerinde kargıları çevresini sarmışlardı. Ayas büyüktü, güçlüydü, alımlıydı ama gene de ölülerinden uzağa attılar onu. İşte böyle zorluk çekiliyordu azgın savaşta. Tamiyat de, Sarpedo'nun karşısında kara kader, Heraklesoğlu güçlü, iri Tlepolemos'u dikti. Bulutları devşiren Zeus'un oğluyla torunu yürüdüler birbirlerinin üstüne üstüne. Önce Klephtolymoslu bile geldi dedi ki,